724 numaralı konu, Huzeyfe'nin emir karşı silaha sarılma hakkındaki sözleri, evet, Huzeyfe zamanında halk emirin yaptığı işleri hoş karşılamadı, bir gün halktan birisi mescide giderek safları yara yara, cemaatin içinde oturmakta olan Huzeyfe'nin bulunduğu yere kadar gitti, yanı başında durarak, ey Allah Rasulü'nün arkadaşı, niçin iyiliği emredip kötülükten neyetme görevini yerine getirmiyorsun, dedi, onun bu sözleri ne maksatta kullandığını anlayan Huzeyfe, iyiliği emredip kötülükten sakındırma çok güzel bir şeydir, ancak sünnette emir sahiplerine silah çekmek diye bir şey yoktur, dedi.